Ölüden Son Mektup Dostlarım, sizlere çoktan beri mektup göndermemiştim. Sivrisinek saz gelir anlayana demiştim. Yıllarca bu ümitle beklemiştim sürekli, anladım ki sizlere davul zurna gerekli. Ne yazık ki bizleri yanlış tanıyorsunuz. Bir mezara atılmış ceset sanıyorsunuz. Oysa bizler kaç bin yıl geçse bile aradan Her saniye dünyayı izliyoruz buradan Akın akın geliyor her gün yeni ölüler Nice koyun sürüsü, nice çoban sülüler Nice saddam, nice buş, nice zorba zübbeler Adaleti katleden nice kanlı cübbeler Nice medya maymunu, nice ünlü hocalar, eşini pazarlayan o sosyetik kocalar, nice holding cambazı, nice soysuz soylular, nice kurşun askerler, nice selvi boylular. Krallar, diktatörler, dal kavuklar, cellatlar, ruhsatlı eşkiyalar, siyasi psikopatlar. Paraya secde etmiş o tefeci zalimler, Zalime fetva vermiş iki yüzlü alimler, Kimi ilahiyatçı, saldırgan ve kibirli, Kitapları çok satmış, amel defteri kirli, Dünyada alkış için takla atmış durmadan, Bir tek günü geçmemiş Müslümana vurmadan, Hepsi feryat içinde itiraf ediyorlar. Biz ölümü bir yokluk sanıyorduk diyorlar. İnfazın korkusuyla titreşen o bedenler, dünyaya dönmek için rüşvet teklif edenler. Gelenleri röntgene sokuyoruz antrede, çoğunun beyinleri sıfır kilometrede. Akıl ambalajını daha açmayanlar var. Onların buradaki statüsü hayvanlar. Dostlarım bilmek için arkanızdan vuranı ona buna bakmayın. Okuyun şu Kur'an'ı. Neden kullanmazsınız akıl denen cevheri? Kur'an bunu söylüyor 1400 yıldan beri. Hayvansal içgüdünüz size meydan okuyor. Beyinler vıcık vıcık her yer şehvet kokuyor. İnsanı insan yapan değerlerden kaçmayın, Şeytani davetlere kalbinizi açmayın, Birkaç yobaz görüp de küsmeyin dininize, Bütün bu fotoğraflar birer tuzaktır size, Çağdaş yobazları da dostlarınız sanmayın, Dine irtica diyen fitnelere kanmayın, Ne güvenin paraya ne de köşke saraya, Aklınızı kullanın, boş gelmeyin buraya. Adaletin, hukukun burada şakası yok. Burada hiç kimsenin kimseye bakası yok.